أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّكُوا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. El-kabru imma ravdatun min riâd-il cenneh ve imma hufratun min huferin Niran Sadaka Resulullah, fîmâ kâl evke mâ kâl. Pek kıymetli cemaati müslimîn, ihvân-i din. Rabbimizin ayetlerine kulak verelim. İyi dinleyelim, iyi anlayalım ve gerektiği gibi de amel etmeye çalışalım Müslümanlar. Allah'ın ayetleri okunur, Resulünün sözlerinden bahsedilir ama bunlarla amel etmezsek, gereğini yerine getirmezsek bizim için bir faydası olmaz müminler. Bugünkü sohbetimizde Haşr suresinin 18. ayetini incelemeye çalışacağız. Çok önemli bir konudan bahsedecek Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti Celile-i Cemile'de Allah-u Azimuşşan şimdiden kendimize gelmeyi, şimdiden kendimizi muhasebe etmeyi işaret buyuruyor. Şöyle nasihat ediyor sevgili Rabbimiz. Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman eden kullar. Ey Allah'ın varlığına, birliğine inanan. Allah'ın meleklerine inanan. Allah'ın kitaplarının hak olduğunu kabul eden Allah'ın peygamberlerine iman eden, ahiret gününe inanan, kadere razı olan ve teslim olan kullar, bu iman şartlarına inandığı gibi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla, bizlere bildirmiş olduğu hükümleri de kabul eden, ve bunlara da iman eden kullar demektir. İman etmek bu. İmanın şartlarına inanıp, Allahu Aziz Muşaanın peygamberi vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş olduğu bütün hükümlere de inanmak demek. Mümin bu. Müslüman bu. Buyur ya Rabbi. İttakullah Allah'tan korkun ey müminler Allah'tan korkun E hoca biz Allah'tan korkuyoruz Biz Allah'tan korkarız Diyebilirsiniz Peki Allah'tan nasıl korkacağız Bunun bir ölçüsü var mı Başka bir ayeti kerimede Allah açıklıyor Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler. İttakullah. Allah'tan korkun. Korkun ama nasıl korkun? Hakka tukatihi. Hakkıyla korkun Allah'tan. Yani nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun Allahu Azim uşandan. Hakka tukatihi. Tabii burada Allah'tan korkmanın manası Allah'ın azabından korkmaktır. Malum. Allahu Azemuşşan'ın azabından korkmaktır. Cenabı Allah'ın hazırlamış olduğu cehennem azabından korkmaktır. Cenab-ı Hakk'ın zatından da korkulur. Nasıl korkulur? Allahu Azemuşşan'ın senden razı olmamasından korkarsın. Bu da Allah'ın zatından korkmaktır. Yani öyle bir amel yaparım ki Allahu Azimuşşan yapmış olduğum bu amelden razı olmaz, yapmış olduğum bu işi sevmez. Dolayısıyla Allahu Azimuşşan beni de sevmez diye korku içinde bulunabilirsin. Bu da Allah'ın zatından korkmaktır. Fakat bunun bu ikisinin arasında tabi fark var. Birincisi normal halkın avamın korkmuş olduğu korku şekli Allah'ın azabından korkuyor. Cehennemden korkuyor. İkincisi ise Allah'ın rızasını kaybetmekten korkuyor. Bu da havasın Allah'ın veli dostlarının işidir. Ya eyyuhellezina amenu tekullah hakka tukati. Ey müminler Allah'tan korkmanız gerektiği gibi Allah'tan korkun yani mesela Allah'u azimuşşan'dan yüzde yüz korkmak gerekiyorsa siz Allah'tan yüzde on oranında korkmayın ya tam yüzde yüz korkun demektir hakka tukatih bu ha şimdi anladık değil mi Allah'u azimuşşan'dan nasıl korkacağız peki bu ne demektir bu şu demektir Müslümanlar. Allah'a inanıyor musun? E inanıyorum hoca. Ahiret gününe inanıyor musun? E tabi inanıyorum hoca. Allah'ın emirlerine yerine getirenlerin cennete gireceğine, Allah'ın emirlerine karşı gelenlerin de cehenneme gideceğine inanıyor musun? İnanırım hoca. Peki bunu biliyorsun Buna inanıyorsun da Sorarım sana Namazı niçin terk ediyorsun? He? Bu söylediklerimize inanıyorsun da Allah'ın buyurduğu gibi Niçin örtünmüyorsun? Evet Bunlara inanıyorsun da Allahu u Azimuşşan'ın Hayat ölçüsü olarak göndermiş olduğu dini, mübini İslamı niçin hayatına geçirip tatbik etmiyorsun? He. Yatman, kalkman, yemen, içmen, konuşman, ticaretin niçin Allah'ın buyurduğu gibi olmuyor? Bu nasıl Allah'tan korkmak peki? Hakka tukatihi diyor Allah. Hakkıyla korkacaksın. Allah'tan korkuyorum. Peki sözlen olur muymuş bu iş? Olmaz. Hareket ve tavırlarına bu Allah'tan korkma ne kadar yansıyor. Evet, belki bir Allah'tan korku var ama hakka tukatihi değil yani. Yani tam Allah'ın istediği şekilde değil, değil mi? Eğer Allah'tan hakkıyla korkulmuş olsaydı, o korku sana ahirette tedbir alacak bir hazırlık yapmanı gerektirirdi. Sen namazlarını terk etmeyecektin, örtüne bürünecektin, kitabullahı öğrenecektin, okuyup manasını anlayacaktın, hayatına tatbik edecektin. نمونeyi imtisal olarak gönderilen bize cennetin yolunu işaret eden gösteren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi adım adım takip edecektin. Onun o mübarek yolunu bırakıp da Allah'ın düşmanlarının yolunu izini takip etmeyecektin. Eğer gerçek bir korku olsaydı eğer Allah'tan ger gerçek şekilde korkulmuş olsaydı bütün bunları yapman gerekecekti Müslüman. O ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine gevşek davranıyorsun. O ki namaza, Kur'an'a, tesettüre, kitabullaha, zikrullaha gevşek davranıyorsun. Sen Allah'tan hakkıyla korkmuyorsun. Eyvah! Geldiğimiz nokta budur Müslümanlar. Maalesef. Allahu Azimuşşan'dan hakkıyla korkmak. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkup kendimize hayatımıza çeki düzen verme. O korku hayatımızda ortaya çıkacak bir işareti olacak. Evet geçiyoruz. Rabbimiz... Kıyamet günü gelmeden evvel bizi uyarıyor Müslümanlar. İşte bu ayet kerime de. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler ittakullah Allah'tan korkun velten dur nefsun Herkes baksın. Her yaşayan insan mutlaka baksın. Neye baksın? Ma qaddemet li'al yarın için ne hazırladı ona baksın. Yarın için neyi hazırladığına baksın. Önden ne gönderdiğine baksın diyor Allah Celle Celaluhu. Yarın nedir yarın? Yarın kıyamettir işte. Allahu Azimüşan aynen bu ifadeyi kullanıyor kıyamet için. Yarın diyor. Neden? Tefsir kitaplarına baktığımızda görüyoruz. Yarın elbette gelecek mi Müslümanlar? Normal hayatımızda yarından bahsediyoruz ya. Eğer bugün güneş doğmuşsa yarının işaretçisidir. Güneş ilerledikçe yarına yaklaşırız değil mi? Güneş öğlen vakti olduğunda yarına biraz daha fazla yaklaşırız. Güneş battığında artık yarının kapısına gelmişizdir. Ondan sonraki güneşin doğuşu yarındır. İşte bunun gibi kıyamet günü de Yarın nasıl gelecekse, kesinse o kadar kesin ve gelecektir. Onun içinde Allahu Azimuşyan kıyametten bahsederken yarın diye bahsediyor. Yarın. Tefsirde geçen ikinci bir değerlendirme yarın için deniliyor ki Allahu Azimuşyanın katında iki gün vardır zaten. Birincisi dünya hayatına işaret eden bugün. Bir ikincisi de ahiret hayatına işaret edecek olan yarın. Allah'ın katında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, birinci hafta, ikinci hafta, ocak, şubat, mart, şu ay, bu yıl, şu sene, bu asır diye bir şey yok. Allah-u Azimuşşan'ın katında zaman diye bir şey yok. Zira zaman da aynı bizim gibi Allah'ın yarattığı bir mahluk. O bizim için geçerli. Bugün deriz, yarın deriz, iki gün önce deriz, bir hafta sonra deriz. Bizim için geçerli. Allah katında böyle bir şey yok. İki gün var. Bir, bugün o işte dünya hayatıdır. İkincisi de yarın o da ahiret hayatıdır diyor Tefsir kitapları. İşte Allah'u u Azimuşşan yarınki gün kadar yakın olan ahiret için ne hazırladığımızı, ne göndermiş olduğumuzu bakmamızı neyi gönderdik ona bakmamızı bize emrediyor. Herkes baksın diyor. Herkes kendini değerlendirsin. Çünkü herkes kendi kendine yeter. Öyle değil mi? ikra' <gülüyor> kitab kitabını oku durumunu değerlendir yani kefa bi nefsikel aleyke hasiba bugün Hesabını yapacak, kitabını yapacak, muhasebeci olarak kendi kendine yetersin. Herkes kendine yeter. Ne yaptım, nasıl bir insanım, nereden geldim ve ne durumdayım? Bunu en iyi tespit edecek olan kimdir? İnsanın kendisi. Karşı taraftaki insan seni tanıyamaz, bilemez. Gizlediğin noktalar olur. Ama insan kendini çok iyi tanıyabilir. Onun için herkes kendinin Ahiret içine baksın diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir ayeti i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnehum yaravnehu ba'ida ve nerahu kariba İnnehum Muhakkak o ahiret gününe inanmayanlar var ya öldükten sonra dirilmekte neymiş canım diyenler var ya işte onlar Yaravnehu o ahiret gününü görürler. Ba'ida, uzak görürler, çok uzak. ihtimal dışı bir iş görürler yani. Ne ahireti ya, ne öldükten sonra dirilmesi. İnsan öldükten sonra bir daha mı dirilecekmiş derler diyor. Ve kariba. Ama biz o ahiret gününü çok yakın görüyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Çok yakın, çok yakın. Başka bir ayet kerime daha okuyabilirim size Estağfurullah. İqtarabel <gülüyor> linnasi İnsanlar için hesaba çekilecek gün olan ahiret günü çok yaklaştı diyor Allah. Çok yaklaştı. Peki insanlar ne durumdalar? Vehum fi gafletin. Onlarsa gaflet içindeler. Hiç umurlarında olmuyor. Hiç bu konudan habersizler. Adım adım, gün gün, saat saat ahirete yaklaştıklarının haberinde bile değiller. Mu'ridun yüz çeviriyorlar. Ne hazırlı? Ne hazırlı? 50 yaşındaki insana sorsan onun da bu dünyada yaşayacağı çok şey var. 60 yaşındaki insana sorsan onun da daha bu dünyada göreceği çok şeyler var. 70 yaşında onununu elemiş eleğini asmış olan ihtiyar dedeye de sorsan ne zaman öleceksin der ki hoca dur hiç acele etme daha torunlar var torunun oğlu var torunun torunu var göreceğim böyle insanın yaratılışı bu çok uzak kıyamet günü halbuki çok yakın diyor Allah-u Azimuşşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben İkindi sonrası güneşi gibiyim. İkinden sonra güneş artık batıya doğru iyice meyletmiş, artık o ziyasını kaybetmiş, kızarmaya başlamıştır. Anlarız ki artık battı batacak güneş. İşte Allah Resulü buyuruyor ki, ben ikindi sonrası güneşi gibiyim. Yani dünya artık sona doğru gidiyor batışa doğru gidiyor ahirete doğru yaklaşıyor hem de artık çok yaklaştı ne zaman buyurmuş bunu 1400 sene evvel 1400 sene geçmiş hala biz ahiretin kıyametin bizden çok uzak olduğunu zannederiz İşte bu büyük bir gaflettir innehum zira onlar yaravnehu görüyorlar o kıyamet gününü ne görüyorlar uzak görüyorlar uzak o ahiret gününü, o hesap gününü çok uzak görüyorlar. Allahu Azimuşşan, bazıları hiç inanmıyor buyuruyor. Hiç inanmıyor. Bazıları biraz evvel dediğimiz gün, 40, 50, 60, 70 ne yaşamışsa yaşamış, hala yaşayacağını zannediyor. Bazıları ise hiç inanmıyor. Allah muhafaza buyursun bizleri. İnanmıyor. Hiç böyle bir günün varlığını hesaba katmıyor. Cenab-ı Hakk'ın böylelerinin sözünü bize şöyle beyan ediyor Cenab-ı Hak. Böylelerinin sözünü bize şöyle beyan ediyor. Hani dünya derken ne yaparsam yanıma kar kalır diyenler var ya. İslam'a yaptığım düşmanlık, Kur'an'a yaptığım düşmanlık, Müslümanlara yaptığım düşmanlık, Resulullah'a yaptığım düşmanlık hep yanıma kar kalacak diyenler var ya. Hayat bu dünya hayatıdır. Bundan sonra bir hayat yok diyenler, böyle hesap edenler var ya, böyle inanan, böyle anlayan zavallıların da inancını, düşüncelerini Allah bize beyan ediyor. Şu ayeti kerime. Estaim edin billah, bismillah. E izâ ve kunnâ turâbâ, zâlike rac'un Ne derler o inançsız insanlar, o zavallı insanlar öldükten sonra ne dirilmesi ya diye inanan insanlar var ya bu dünyada İslam'a düşmanlık, Kur'an'a düşmanlık, örtüye düşmanlık, camiye düşmanlığın bir meziyet olduğunu ve kendi yanlarına kar kalacağını zanneden zavallılar ne diyorlarmış E izâ mitnâ biz öldükten sonra mı ve kunnâ turâbâ öldük ve toprak olduktan sonra mı yeniden diriltileceğiz Öldük toprak olduk. Toprağa karıştık. Ne etimiz kaldı, ne derimiz kaldı, ne kemiğimiz kaldı, ne adımız kaldı, ne sanımız kaldı. Bütün bunlar olduktan, toprak olduktan sonra mı yeniden dirilteceğiz? Zalike rac'un ba'id. Yok hoca yok. Senin bu söylediğin var ya. Öldükten sonra yeniden dirilmek. Bu benim kafama uymuyor. Bu çok uzak bir ihtimal. Öyle derler diyor. Allah bize haber veriyor. Öyle derler. Hayır hayır bu senin söylediğin hayal ürünü. Böyle bir şey olmaz. Çok uzak bir ihtimal bu. Öyle derler diyor. Allah haber veriyor bize. Ya zelike rac'un Senin bu söylediğin çok uzak bir ihtimal. Allah Allah. Peki sorarım size Müslümanlar. İnansan da, inanmasan da sen bir gün ölümle karşılaşacak mısın? Karşılaşmayacak mısın? Tarih boyunca insanlar bir şeyi merak ettiler. Neydi o? Bu dünyada ebedi kalmanın yolunu araştırdılar. Çok merak ettiler. Hayat iksirini çok arayan oldu, çok. Bir sürü profesörler, bir sürü filozoflar, bir sürü tabipler neyle uğraştılar? Birçoğu bu dünyada ebedi olarak nasıl kalırım? Nasıl ölümden kurtulurum? Bununla uğraştılar. Peki bir tanesi dahi hayat iksirini buldu da bu konuya ulaşabildi mi? Sorarım size. Böyle bir imkanı sağlayabildiler mi? Hayır. Ne derler eskiler? Eğer bu dünyaya kalsaydı Sultan Süleyman kalırdı derler. Sultan Süleyman hem peygamber hem de Sultan Padişah. Karınca ordusu onun emrinde. Rüzgar onun emrinde. Cinler onun emrinde. Kuşlar onun dilinden anlar. Böyle bir padişah yani. Bir daha yeryüzüne böyle bir padişah gelmemiş. Hem Allah'ın Resulü, sevgili Habibi, hem de bir padişah. Eğer ölmeyecek olsaydı Sultan Süleyman ölmezdi. Ama o da öldü gitti Müslümanlar. Allahu Azimuşşan'ın düzeni bu. Onun için müminler, inananlar da inanmayanlar da bir gün o hani amel çukuru diyoruz ya amel çukuru. Ha, o amel çukuruna girecekler mutlaka ve mutlaka şöyle mezara o salın altına up uzun uzanacaklar bizde onlar da Rabbim orada iman nasip eylesin amel çukuru boşuna dememişler işte orada ortaya çıkacak Müslümanlar yaptıkların yapman gerekirken yapmadıkların onların hepsi orada çıkacak onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kabirden bize bahsederek şöyle buyuruyor. El-kabru imma ravdatun min riyadil cennet. O kabir var ya kabir, o mezar. O insan için ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Kabir insan için ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. وَإِمَّا حُفْرَةٌ min حُفَرِ Niran Veya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Bu ikisi, bundan başkası yok. Şiravun, kendisine kocaman mezar yaptırmış, piramitler. Şimdi giden insanlar dahi, onun nasıl yapıldığını çözmekten aciz durumdalar. Öyle teknoloji kullanılmış, öyle yapılmış. Ondan sonra ölünce kendisinin kendisine ait olan dünyalık zinetlerinden birlikte oraya gömülmesini emretmiş. gömmüşler. Asırlar geçmiş Müslümanlar. Öyle ya. Milattan önce kaçıncı asırda yaşamışlar. Şimdi Firavunların o çok titizlikle yaptırdıkları o şatolar, o mezarlar, o büyük piramitler ne olarak kullanılıyor? Ziyaretçilerin ziyaret edip gördüğü yerler olarak kullanılıyor. Bir de bunların daha önce define hırsızlarının girerek bu firavunun ne kadar altını var, ne kadar gümüşü var, ne kadar mücevheri varsa... Güzelce çalmışlar bir de onlar, almışlar götürmüşler. Ne altınları işe yaradı, ne o koskoca mezarı işe yaradı. Sen altın saraylar içine dahi gömülmüş olsan, Allah Resulü buyuruyor ki, ameline göre o gömülü olduğun yer ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Da başına dahi gömülsen, eğer ameli salih bir insansan, eğer Allah'a kulluk vazifeni yapma şuurunda bir insansan, eğer her türlü zorluklara rağmen mümin Müslüman olarak yaşamışsan, eğer davanda taviz vermemişsen, eğer namazında, Kur'anında, hacında, zekatında, örtünde, tesettüründe taviz vermemeye çalışmışsan, sen dağ başında dahi olsan senin gömülü olduğun yer cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Rabbim hepimize nasip eylesin. Yok, eğer sen bir ömür boyu Allah'a düşman geçirmişsen hayatını, Kur'an'a düşman olmuşsan, Resulünün getirdiğine düşman olmuşsan, şeriata düşman olmuşsan, Müslümanlara iman ettikleri, Müslüman oldukları için, İmanının gereklerini yerine getirdikleri için düşman gözüyle bakmışsan, sen istersen sarayların içinde bulun, mezarın sarayın içinde olsun, tabutun altından olsun, yine senin mezarın cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Formül çok açık Müslümanlar. Çok açık. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur. O neye göre tespit ediliyor? Bu dünyadaki yaşantımıza göre tespit ediyor. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi uyardı bakın. Herkes ahiret için ne hazırladı baksın. Neyi hazırladın ahiret için? Neyi gönderdin önden? Ona baksın. Çünkü kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Ne zaman kopacak? Çok merak edilen bir soru bu Müslümanlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Tarih boyunca da bu soru sorulmuş. Peygamber Efendimiz bu soruya muhatap olmuş. Ondan sonraki büyük veliler, evliyaullah, imamlar, şeyhler bu sorulara muhatap olmuşlar. Nasreddin Hoca'ya da sormuşlar bu soruyu. Biliyor musunuz Nasreddin Hoca'nın hikayesini? Sormuşlar. Demişler ki hoca kıyamet ne zaman kopacak? Sen bilgilisin. Her şeye cevap veriyorsun, hazır cevapsın. Bunu da bilirsin demişler. Kıyamet ne zaman kovacak? Demiş ki küçük kıyametimi soruyorsunuz, büyük kıyametimi. Kendi kendilerine demişler ki Allah Allah, bunu da bilmiyorduk. Küçük kıyamet, büyük kıyamet mi var? Hoca ikisini de haber ver demişler. Küçük kıyamet ne zaman, büyük kıyamet ne zaman? Demiş vallahi sizi bilmem ama benim için Hanım öldüğü zaman küçük kıyamet, ben öldüğüm zaman da büyük kıyamet kopmuş demektir. Hanım ölürse küçük kıyamet. Allah yardım etsin. Eğer biz de ölürsek zaten büyük kıyamet bitmiştir. Ondan sonra dağlar havada uçurulsa, güneş, ay, yıldızlar, patı,